18. söz. Bu sözün iki makamı var. İkinci makamı daha yazılmamıştır. Birinci makamı üç noktadır, birinci nokta. Bismillahirrahmanirrahim. La tashabannaladin yafrahun bima ato, duhibbun yaptıkları kötülüklerle sevinen ve yapmadıkları hayırla övülmekten hoşlanan kimseleri sakın azaptan kurtulurlar zannetme. Onlar için pek acı bir azap vardır. Nefsi emmareme bir silleh teydi. Ey fahre meftun müptela, medhe düşkün hobbinlikte bir hemta nefsim. Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkın ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu, bütün o meyveleri, o salkınları, kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeye medih ve etmek lazım olduğu hak bir dava ise, senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Halbuki sen daima zemme haksın Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz'i ihtiyarın bulunmakla o nimetlerin kıymetlerini fahrinle tenkis ediyorsun. Gururunla tahrip ediyorsun. Ve küfranınla iddial ediyorsun. Ve temellikle gasp ediyorsun. Senin vazifen tahir değil, şükürdür. Sana layık olan şöhret değil, tevazudur, hacalettir. Senin hakkın medih değil, istiğfardır, medanettir. Senin kemalin hübbinlik değil, hüda binliktedir. Evet sen... Benim cismimde alemdeki tabiata benzersin. İkiniz hayır kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani hain ve maslar değilsiniz. Belki münfail ve muhalisiniz Yalnız bir tesiriniz var. O da hayrı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmemenizden şerre sebep olmanızdır. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Ta güzelliği görünmeyen zahiri çirkinlikler size isnat edilip, zatı mukaddesi ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Halbuki bütün bütün vazifeyi fıtratınıza hızık bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden masızlığınızdan hayrı şerre kalbettiğiniz halde Halikınızla güy yarıştrak edersiniz. Demek nefis perest, tabiat perest gayet ahmak, gayet zalimdir. Hem demek ki ben masarım. Güzele mashar ise güzelleşir. Zira temsil etmediğimden Mazhar değil, memer olursun. Hem demek ki, halk içinde ben intihap edildim. Bu meyveler benimle gösteriliyor. Demek bir meziyetim var. Hayır, haşa. Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen, müflis ve muhtaç. Ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi. Haşiye, hakikaten... Ben de bu münazarada Yenisait nefsini bu derece ilzam ve iskat etmesini çok beğendim ve bin Allah dedim. İkinci nokta. Ahzene külle şey'in halefe. O her şeyi en güzel şekilde yarattı. Ayetinin bir sırrını izah eder şöyle ki, her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir husum vardır. Evet, kainattaki her şey, her halise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsnü bilgayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki, zahiri çirkin, müşerbeştir. Fakat o zahiri perde altında, gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Ez zümle. Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında, nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklandırır. Ve düz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firak perdeleri arasında tecelliyatı celaliyye Sübhaniye'nin mazharı olan kış hadiselerinin hazikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan Naze'nin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında Naze'nin taze, güzel bir bahara yer ihzar etmektir. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşmü nemâsız kalan birçok istidat çekirdekleri, zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Güya onun intilaplar ve külli tahavvuller birer manevi yağmurdur. Fakat insan hem zahir zahirperest hem Hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder hodyamlık cihetiyle, yalnız kendine bakan netice ile muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesidir ise Sani'nin esmasına ait binlerdir. Mesela Kudret-i Fatıra'nın büyük polizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır manasız talakki eder. Halbuki onlar otların ve ağaçların mücehlez kahramanlarıdırlar. Mesela atmaca kuşu Serçelere tasliti zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o taslitle inkişaf eder. Mesela karı pek maridane ve tatsız terebki ederler. Halbuki o bari tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez. Hem insan kodyamlı ve zahir ile beraber her şey kendine bakan, yüzüyle muhakeme ettiğimden pek çok mahzı edebi olan şeyleri hilaf-ı edep zanneder. Mesela, âlet-i insan, insan nazarında bahsi hacalet haberdir. Fakat şu perde hacalet insana bakan yüzdedir. Yoksa hırkete, sanata ve gayat fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki, hikmet nazarıyla bakılsa aynı edeptir. Hacalet ona hiç temas etmez. İşte menba edeb olan kuran hakemin bazı kabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hikmetine bakan güzel yüzler var ki saniyine bakar ve çok güzel perdeler var ki hikmetleri saklar ve pek çok zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek mümtazam bir kitabeti i kutsu 3 Üçüncü nokta قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِرْبُونَ اللّٰهَ فَتَّ بِي أُمِّي يُحْبِرْكُمُ اللّٰهِ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Madem kainatta hüsnü sanat, bir müşahede vardır ve kat'idir. Elbette Risalet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam, şuhut derecesinde bir kat'iyetle subûtu lazım gelir. Zira şu güzel masluattaki hüsnü sanat ve zimnet suret gösteriyor ki, onların sanatkarında ehemmiyetli bir irade-i tahsin ve kuvvetli bir talebi i vardır. Ve şu irade ve talep ise, o saniyede ulvi bir muhabbet ve masnuların izhar ettiği kemalat sanatına karşı kutsi bir rabet var olduğunu gösteriyor. Ve şu muhabbet ve rağbet ise, masnuat içinde en münevvel ve mükemmel tert olan insana, daha ziyade müteveccih olup temerküz etmek ister. İnsan ise şeceri hılkatın zi-şuur meyvesidir. Meyve ise en cemiyyetli ve en uzak ve en ziyade nazarı am ve şuuru külli bir cüz'idir. Nazarı am ve şuuru küllî zat ise o sanatkar-ı cemale mukatap olup görüşen ve külli şuurunu ve am nazarını tamamen sânînin perestişliğine ve sanatının istihsanına ve nimetinin şükürüne sahip eden en yüksek, en parlak bir fert olabilir. Şimdi iki levha, iki daire görünüyor. Biri gayet muhteşem, muntazam bir daire-i rubudiyet ve gayet musanna, murassa bir levha-i sanat. Diğeri, gayet münevver, müzehher bir daire-i rubudiyet ve gayet vasi, cami bir levha-i tefekkür ve istihsan ve teşekkür ve iman vardır ki ikinci daire, bütün kuvvetiyle birinci dairenin namına hareket eder. İşte o sahniin bütün makasılığı sanat perveranesine hizmet eden o daire reisinin ne derece o sani ile münasebettar ve onun nazarında ne kadar mahmup ve makbul olduğu bil anlaşılır. Acaba hiç akıl kabul eder mi ki? Şu güzel masluatın bu derece sanat perver hatta ağzın her çeşit tadını nazar alan inan perversen akkârı aş ve terş için bir velveli istihsan ve takdir içinde bel ve bahri cezveye getirecek bir zemzemeyi şükran ve tekbirle perestişkârâne ona müteveccih olan en güzel maslumuna karşı lakayt kalsın ve onunla konuşmasın ve alâkadârâne onu Resul yapıp güzel vaziyetinin başkalarına da sirayet etmesini istemesin Kella konuşmamak ve onu Resulü yapmamak mümkün değil. İnned dine indallahi İslam. Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din, İslam değildir. Muhammed Resulullah. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Firkatlı ve gurbetli bir usarlıkte tecir vaktinde ağlayan bir kalbin ağlayan ağlamalarıdır. Seherlerde eser bağlı teçelli, uyan ey gözlerin vakti seherde, İnayet ha zider ilahi seherdir ahle zembin tevbegahı uyan ey kalbin vakti tecirde, be gün telbe, be cübufran zider ilahi. Seher haşriz, deru hüşyâr, der tesbihî hemeşey. bihab gafle, sersem nefsim, hatta keyf. Ömür asriz, seferba, kadimi bâyet, ziher hay. Berhîz-i namâzî, çû niyâzî, dû bi'kün avâzî, çû ney. Beyû peşi manem, hacîlem, şer mesâlem, ez günahı bi'şimârem. Perişanem, zilinem, eşkibarem, elz hayatı bir kararem. Garibem, bir kesem, daifem, natuvanem. Alinem, acizim, ihtiyarem. bir ihtiyarem, el-aman duyem. Af-ı vücuyem, meded-i Seher bir haşirdir. Uyanık ve uyan her şey tesbiktedir. Ey sersem nefsim, ne zaman uyanacaksın? Ömür bir asır da olsa, her canlının kabre seferi gerekiyor, namaza kalk. Ney avazı gibi niyaz ile yâram. Pişmanım, utanıyorum. Sayısız günahımdan ar ediyorum, zelilim. İstikrarsız yaşamaktan gözyaşı döküyorum, garibim. Kimsesizim, yalnızım. Zayıfım, güçsüzüm. Sakatım, acizim. Hem ihtiyarım hem iradesizim. El aman diyorum ilahi er